Bölüm 28 Müslümanların ayıplarını örtmek. Müminler arasında kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara bu dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. 24 Nur 19 Hadis 242 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter. Hadis 243. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Adamın geceleyin bir günah işleyip sonra Allah onun bu aybını gizlemişken Sabahleyin ey falan dün gece şöyle şöyle yaptım demesi günahını açığa vurmasıdır. Halbuki o kişi Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o Allah'ın örttüğünü kaldırarak sabahlamış bulunuyor. Hadis 244. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Bir cariye zina eder ve zina yaptığı kesinleşirse Sahibi ona cezasını uygulasın. Fakat suçunu açığa vurup başına kalkmasın. Sonra, İkinci defa zina yaparsa, aynı şekilde ona cezasını uygulasın. Fakat, yine de suçunu yüzüne vurup, kötü sözle kınamasın. Sonra bu cariye, üçüncü defa zina ederse, Efendisi, onu kıldan bir ip bedeline bile olsa, elden çıkarıp satsın. Hadis 245 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna içki içmiş bir adam getirdiler. Peygamberimiz ona hac cezasını vurunuz buyurdu. Ebu Hüreyre der ki bizden eliyle, ayakkabısıyla ve elbisesiyle vuranlar oldu. Cezasını çekip dönüp giderken topluluktan bir kısmı Allah seni rezil etsin dediler bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demeyiniz böyle demekle onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz buyurdular